Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefolu Rumi Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın ilk parayı basmasının hikayesi Hazreti Adem Aleyhisselam altını topraktan çıkarıp sikke yapar Şeytan bu sikkeyi alıp ''Ey dünya, her kim seni severse, o benim kölem olacaktır.'' der. Altın ve gümüş seven hırslı fakirler, cimri zenginler gibidirler. Anlatılan faziletlere, fakirliğine rıza gösterip sabreden, fakirim ve dervişim diye şikayet etmeyen, bey ve ululardan bir şey istemeyip, sadece Allah'tan isteyenler erecektir. Böyle bir fakir, Suffe ashabı gibi olacaktır. Zira bunlar, Fakirliği sevmiş, Gece gündüz ibadetle meşgul olmuşlar. Ticaret ve kazançla uğraşmamış, alışverişte vakit geçirmemişler. Medine-i Münevvere'de, Peygamber Efendimiz'e komşu olan mücavirler gibi, Kendi hallerinde, Sessiz ve sakin bir hayat yaşamışlar. Ne kavim, Ne kabile, ne de oğul kız gibi dertleri olmuş. Bunlardan ve dünyadan ele tek çekip, sabahlara kadar Mescid-i Nebevi'de Kur'an okumuş, Allah'ı zikretmişler. Hayatları böyle ibadet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, cihada gitmek olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün, bu Ashab-ı Suffe'nin yanına gelir. Hepsinin sabır ve kanaat içinde olduğunu görür. Benizleri sararmış, tenlerinin rengi kaçmış, ancak gönülleri sevinç ve neşe içindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ashab-ı Suffe, size müjdeler olsun. Ümmetimden sizin gibi olanlar, cennette benim arkadaşlarımdır buyurur. Mikail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselamın sabreden fakir mi, şükreden zengin mi daha üstündür konusunda ihtilafa düştükleri rivayet edilir. Onlar böyle aralarında konuşurken Allah Celle Celaluhu tarafından Arş-ı Rahman'a varın, Kubbetü's-Sahra'nın altındaki nura sorun, ''Size cevap versin.'' Şeklinde bir hitap gelir. Söylenen yere vardıklarında, Onur, Sabreden fakir, Şükreden zenginden daha hayırlıdır. Süleyman Peygamber, Aleyhisselam, Şükreden bir zengindi. Resul-i Ekrem, Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellemse, Fakirliği tercih etti der. Mikail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselam bu nura sen kimsin diye sorunca İmam-ı Azam Numan bin Sabit benden yaratıldı şeklinde bir cevap alırlar. Durum böyle olduğuna göre haşa fakirlik hor görülebilecek bir şey değildir. Fakirin Hakka niyaz edip Ya ilahi ''Dileğimi sen ver.'' demesi, zenginin, yüz bin akçe sadaka vermesinden daha üstündür. Hazreti Musa aleyhisselam, ''Ya ilahi, garibim, hastayım ve fakirim.'' diye yalvarır. Hak Teâlâ, bu yalvarışa şöyle karşılık verir. ''Ya Musa, Mevlası olduğum fakir olabilir mi? Yanında olduğum garip midir?'' Doktoru olduğumun hasta olması mümkün müdür? Ya Musa, Şu kullarımı severim. Ellerinde hiçbir şeyleri yoktur. Bir çocuğun, Annesinden istemesi gibi, Benden ister, Öğün öğün yemek dilerler. Ya Musa, Yemeğinin tuzunu, Nalının tasmasını dahi benden iste. Bu hoşuma gider. Hak Teala. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurur. Ya Muhammed! Mekke derelerini senin için kızıl altınla doldurayım. Yürüdüğünde bunlar seninle yürüsün. Lazım oldukça bunlardan al ve harca. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem şöyle niyazda bulunur. Bir gün tok... Bir gün aç kalırım, doyunca sana şükreder, acıkınca sana yalvarırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu'nun yanında, fakirliğin sevimli olduğunu bildiğinden, onu tercih etmiş, zenginliği istememiştir. İblis bir gün, Süleyman Peygamber aleyhisselama, yaşlı bir adam suretinde görünür. Süleyman peygamber, iblise hitaben, Ey şeytan! İsa peygamberin ümmetine ne yapacaksın der. Şeytan, onları Allah'tan ayrı bir ilaha davet edeceğim. Davet ettiğimi ilah zannedecek, bunun için yaptıkları put ve ikonlara tapacaklar der. Süleyman peygamber, peki Muhammed ümmetine ne yapacaksın der. Şeytanın cevabı şu olur. Onları da altın ve gümüşle öyle azdıracağım ki, La ilahe illallah demekten çok, Altın ve gümüşü sevecekler. La ilahe illallahı terk edip, Altın ve gümüş toplamakla meşgul olacaklar. Demek ki, Altın ve gümüşe gönül verip bunları toplayanlar, Şeytana uymuşlardır. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem devamlı şöyle dua ederdi. Allah'ım her kim beni severse ona iffet ve kanaat ver. Her kim bana düşmanlık ederse onun mal ve çocuklarını çoğalt. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulur. Bütün ümmetlerin fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Kaç kezdir tekrarlıyorum. Fakirler Allah'ın kullarıdır. Zenginlerse şeytanın. Zenginler dünyayı kullandığını sanırken aslına bakılırsa dünyanın sırtlarına binip onları cehenneme sürüklediği görülecektir. Sabreden fakirlere ise Allah Celle Celaluhu Üç güzellik ihsan eder. Zenginler, Salih bile olsa, Kendilerine bunlar verilmez. Bu güzelliklerden biri şudur. Cennette, Kızıl bir köşk. Bu köşk öyle yüksektir ki, Cennet Bunu gökteki bir yıldız sanır. Bu köşk kimlerindir diye sorarlar. Şöyle cevap verilir. Bu köşkün sahibi, Fakir kimselerdir. Siz onların, Keyif ve zevkine eremezsiniz. Onlar da, Dünyada yaşadığınız zevk ve sefa içinde değillerdi. Siz bu köşkü, Böyle ancak uzaktan seyredebilirsiniz. Nitekim dünyada da, Fakirlerin hallerini bilmiyor, Onlardan uzak duruyordunuz. Fakirlerin, Zenginlerden 500 yıl önce cennete girmesi, kendilerine verilecek olan ikinci güzelliktir. Üçüncü güzellik şudur. Fakirlerin bir kez olsun ihlasla, Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Şükür O'na mahsustur. İbadet edilecek olan yalnız O'dur. O yücelerin yücesidir demesi, Allah'ın indinde aynı duayı okuyan zenginlerden daha kıymetlidir. Padişahların gözünde altın, gümüş ve toprak arasında nasıl bir fark varsa, zenginlerin ameli ile fakirlerinki arasında böyle bir fark vardır. Fakirlerin ameli altın kıymetindedir. Zenginlerin ameli ise gümüş. Kimi zenginin ameli de kara pul kadar bir kıymete sahiptir. Hak katında fakirlerin ameli cevher hükmündedir. Bir kere la ilahe illallah demeleri iki cihandan daha kıymetlidir. Fakirin verdiği bir akçe sadaka, zenginin yüz bin akçelik sadakasından çok üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Fakirin sadakası zenginin yüz bin dirhem sadakasından hayırlıdır. Allah ona rahmet eylesin. Daha hak şöyle der, Fakir pazara varıp bir şey görse, Canı isteyip, Buna gücü yetmediğinden sabretse, Bu sabrın sevabı, Zenginin, Yüz bin akçe sadaka vermesinden daha üstündür. Canının istediği şeyi almaya gücü yetse, Ama nefsine muhalefet olsun diye almasa, Bu durumda, Sevabı daha da artar. Ey aziz, Zenginin canı, Fakirin canı gibi olmaz. Zenginler ölürken, Canları zorla alınır. Fakirler öldüğünde ise, Onlarınki, Yumuşaklıkla, Dostça, Ve kendilerine danışılarak. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurur. Fakirlere, Nefs rahatı, Kalp feragatı, Hesap kolaylığı vardır. Zenginlere ise, nefs zorluğu, kalp meşguliyeti ve hesabın şiddeti. Kıyamet gününde zenginler, fakirlere görünce ah keşke biz de fakir olsaydık, fakirliğin böyle mertebeleri olduğunu bilseydik, malımızın hepsini hak yolunda harcardık, kendimize bir öğün yemeklik bırakmazdık, diyerek hasret ve pişmanlıkla dövünürler. Fakirler de zenginleri, zebanilerin elinde görünce, Ya ilahi çok şükür, iyi ki bizi fakir kılmışsın, zengin olsaydık, biz de böyle zahmet çekerdik derler. Hatem-i Zahid, Kuddise sırrıhu, şu hakikatli sözü eder, her kim cenneti umuyorsa, fakirlerle buluşsun, zira onlar, cennetin beyleridir. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, yine bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Kıyamet gününde, fakirlere şöyle denir. Bakın, her kim size iyilikte bulunduysa, bir lokma yedirmişse, bir yudum su içirip, bir elbise giydirmişse, onların elinden tutup cennete götürün. Allah onlardan razı olsun. Selmanı ı Farisi, Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi gibi birçok ashab-ı kiramın elbisesi çoğunlukla eskiydi. Onlar gerçekten fakirdiler. Uyeyne bin Hısın isimli bir Arap beyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle der. Ya Resulullah şu eski püskü şeyleri giyinenleri buradan çıkarmak şartıyla sohbetine geleceğiz. Zira onların kokusuna dayanamayız. Biz ve onlar için ayrı meclisler kur. Hak Teâlâ fakirleri sevdiğinden şu ayeti indirir. Sabah akşam Rablerine itaat ve ibadet eden, onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışanlarla birlikte sabret. Dünya hayatının parıltılarına kapılıp da gözlerini onlardan ayırma ve kalbini zikrimizden gafil kıldığımız heveslerine uyup işinde haddini aşmış kimselere boyun eğme. Allah Celle Celaluhu Habibi sallallahu aleyhi ve sellemi bu şekilde ikaz ediyorsa fakirleri görüp yüzünü çeviren onları aşağılayıp konuşanlara ne yapar? Bir düşün.